vefatına yakın günlerinde aleyhissalatu vesselam efendimiz ashab-ı kiramın bulunduğu bir mecliste kalabalık bir mecliste buyurmuş ki vallahi benden sonra fakir olacaksınız diye korkmuyorum korktuğum şey benden sonra dünya nimetlerinin avucunuza dolmasıdır ondan korkuyorum fakirliğinizden değil zengin olmanızdan korkuyorum buyurmuş sonra da işte şöyle bahçeleriniz olacak böyle nimetler olacak zengin olacaksınız diye açıklamalar yapmış Sahabeden biri onu dinleyenlerden biri ya Resulullah demiş. Bizim gibi Müslüman insanların eline mal geçer de o mal başımıza bela olur mu bizim? Yani ne demek istiyor? E biz zekat biliyoruz. Sadaka biliyoruz. Haram toplamayız. Yani haram yemiyorum. Helalinden çalışacağım kazanacağım e, Birikenden de zekat da vereceğim e, Allah da verdi bu nimeti Bu benim başıma Bela olur mu? Böyle bir bela nasıl olur? Hayır değil mi bu mal? Müslümanın elinde hayır Şimdi i̇şte ne güzel sadaka vereceğiz Diye sormuş Ebu Sa'd el Hudri Radıyallahu an Bu hadisi şerifi rivayet ediyor Bukhari'de Müslim'de, hemen hemen bütün hadis kitaplarında var. Çok sahih, böyle imanım o ki benim, sanki şimdi Resulullah'ı dinliyorum, kulaklarımla duyuyorum olsa, o kadar inanamam belki dalgınımdır diye. O kadar güvenli, sahih, böyle dedi Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem diye, rahat bir şekilde dinliyoruz. Diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri, bu adam böyle sorunca, aleyhisselam efendimiz sustu mübarek anından terler akmaya başladı anladık ki vahiy geliyor çünkü biz Kur'an'ı böyle güzel sesli hafızdan dinliyoruz ama Resulullah'a vahiy gelirken terliyordu hatta bir keresinde sahabinin biri diyor ki mübarek ayağını benim ayağımın üstüne koymuştu. Öyle bir ağacın dibine yaslanmıştık diyor. Bir ara ayağımın üstünde dağ var zannettim diyor. Kırıldı ayağım çöktü anladım diyor. Baktım aleyhisselam efendimiz terliyor. Sonra açıldı ayağımdaki ahırı gitti. Mehir ona vahiy geliyormuş o esnada. Ben üzerim ayağımın üstünde dağ var zannediyordum diyor. Kur'an böyle geldi. Böyle geldi. Diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, fakirliğinizden korkmuyorum, zengin olmanızdan korkuyorum. Zengin olursunuz da, bağlar, bahçeler, binalar, başınıza bela olur diye korkuyorum. Buyurunca, sahabeden biri kalktı, e biz zekat veren kimseler olarak, haram yemeyen kimseler olarak helal kazandığımız mallardan dolayı başımıza bela gelir mi ya Allah? Hiç helal maldan, hayır, hayırlı bir şeyden şer gelir mi? Diye sormuş. Efendimiz Aleyhisselam cevap vermeyip susmuş. Sustuğu esnada terler boşanmaya başlamış, anından sahabede anlamış ki vahiy geliyor. Hepsi susmuşlar. Sonra bir zaman sonra eliyle mübarek terini silmiş, nerede o soruyu soran demiş, nerede o soruyu soran, buradayım ya Resulallah demiş, buyurmuş ki elbette, elbette, elbette bela getirir, elbette bela getirir buyurmuş, elbette getirir.